Su Akın'a hoş geldiniz ben Akkün İlhan Ben Nuran Yüce Türkiye'de geçtiğimiz salı gününde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bir takım organizasyonlar vardı En önemlisi de bu Ankara'da 99 su tesisinin açılışı yapıldı O açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra pek çok önemli isim de katıldı Meclis Başkanı İsmail Kahraman var Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Var, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı. Bu isimlerin hepsi bu ıı, açılış töreninde vardılar. Hı hı. Yani anlayacağınız oldukça şatafatlı bir açılış gerçekleşti geçmiş salı günü Ankara'da. Bu açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Bu konuşmanın içerisinde birkaç başlık öne çıkıyordu. Bunlardan bir tanesi de işte bu enerji projelerine itiraz edenleri suçlayan kimi açıklamaları oldu. Erdoğan'ın son yıllarda ülkemizdeki güven ve istikrar ortamına zarar vermeye yönelik saldırıların ilk hedeflerinden biri hep enerji yatırımları. ...oluyor dedi Erdoğan. Hı hı. Ee, ve... ...bundan birlikte işte muhtelif... ...tarihleri e, bir araya getirmeye... ...çalıştı konuşması sırasında. 17-25 aralığı örnek gösterdi. Bu... E, ...tarihlerde eylememe... ...çıkan insanların HES'lere... ...HES inşaatlarına... ...nükleere de karşı olduğunu... E, ...ifade eden cümleler kurdu. Ama şunu söylemek lazım. Türkiye'nin enerji politikaları... Ne diye soracak olursanız işte 80'den fazla kömürlü termik santral yapımı, 3 evet. ee, adet e, nükleer santral yapımı, ee, kaya gazı araması... Hı -hı. aramalarının başlatılması, Hı -hı. işte sayılarını bir türlü hani telaffuz edilemeyecek kadar çok olan heslerin binlerce diyebiliriz Evet hakikaten. inşa edilmesi. Bütün bu enerji türlerine yönelik ciddi eleştiriler var ama bu eleştiriler alfa eleştiriler değil. Nükleer santrallerin biliyoruz tarihinin ne kadar problemli olduğunu, ne kadar tehlikeli olduğunu. Ee, kömür termik santraller ise iklim değişikliğini tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Tüm dünyada vazgeçilirken ya da bilim insanları kömürü toprakta bırakın derken hani 80 tane termik kömür termik santral Hı -hı. yapmak e, öylesine karşı olunan bir şey değil. Ya da Hı -hı. HES'ler aynı şekilde çünkü Hı -hı. HES'lerde de e, biliyoruz yine iklim değişikliğine Bağlantılı olarak ki yetkililer Kendileri de ifade ediyorlar e, Beklendiği Kapasitede çalışmıyor inşa olunanlar çünkü su yok evet. Hani Anladım. niye yapıyorsunuz Bunları diye çok makul Geçerli dayanakları olan Sorular soruluyor buna rağmen e, Kendi görmek istediklerini ifade ediyorlar Evet yani ediyorlar ve hani e, Bu itirazlarımıza karşı herhangi bir Argümanda Oluşturamıyorlar sadece insanları bu ülkenin refahını istememekle suçluyorlar adeta vatan hainliği suçluyorlar falan bir de şey Erdoğan konuşmasında şeyden bahsetmiş mesela ABD'de HES projelerine örnekler vermiş bu ülkelerde demiş HES yatırımlarından vazgeçilmesi için eylem yapıldığını gördünüz mü e göremeyiz çünkü ABD zaten dünyanın en fazla HES'e sahip olan ülkesi ve burada artık HES'ler kapatılıyor. Yani şöyle ifade etmek lazım aslında görüyoruz eylemler Hı. yapılmıyor değil ee, Amerika Birleşik Devletleri HES'lerin ilk yapılmaya başladığı Hı. ülkeler arasında ve çok en fazla e, baraj ve HES'e sahip ülke evet. aynı zamanda ama e, hem tarihleri e, çok eski HES'lerin evet. tam da senin söylediğin gibi şimdi bu HES'lerin büyük barajların kaldırılması doğrultusunda adımlar atılıyor bunu görmek lazım. İşte söylediğimiz gibi görmek istediklerini görüyorlar, ya, diğerlerini görmüyorlar. Evet, şimdi bu bu tip şeyler aslında bu ilk kez böyle büyük açılışlar olmuyor. Hatırlarsanız 2012'de de 112 tane su tesisi açılmıştı. 2013'te 113 tane. Yani tarihleri çok denk getiriyorlardı. 12, 12, evet. 2012'de 112 tesis demişlerdi. 2013'de 113'tü. Yani rakamlara karşı bir e, ne derler tutkuları. Kesinlikle. Var. Tutku diyelim öyle geçiyor tutkuları var. Zaten 2010 yılından bu yana e, açıldığını duyurdukları toplam 834 tane su tesisi var. Ama e, ne olduğu pek belli değil yani bu açılışlar yapılıyor ama sonra neler oluyor bunlar ne kadar gelişiyor ne kadar yapılıyor belli değil. Biz de soruyoruz zaten bunların isimleri nedir bu tesislerin nerede bulunuyorlar. Son beş yılda açılış törenlerinde açtığını duyurdukları tesislerin isimlerini istiyoruz. Nerelerde faaliyet gösteriyor bunlar faaliyet alanları nedir. Son beş yılda yine kaç tane baraj ve HES'in temel atma töreni yapıldı kaç tanesi açıldı bunları soruyoruz. Evet. Aslında bunlar herkesin sorduğu sorular. Hatta evet. bu sorular meclisin gündemine de taşındı. Çünkü evet. yani rakamlar çok büyük. İşte Bilmem kaç milyon tane de ağaç diktik deniliyor. Evet. Yani bu rakamlar milyonlar milyonlar. Evet, söylendiğinde <gülüyor> insanlar hani ciddiye alıyor ama bunlar nerede diye sorulduğunda hani söyleyemiyorsun. Zaten hesap kitap yapmaya başladığında aslında söylenenin sayıları ulaşamayacak e, büyüklükte sayılar ifade edildi ortaya çıkıyor. Hmm. E, bu açılış törenlerinin şeyini de sormak lazım. Yani bu kadar kalabalık şatafatlı açılışlar yapılıyor. Bu hmm. e, Açılışların maliyeti ne? Evet. Ee, bu maliyet nereden karşılanıyor? Bu paralar nereden harcanıyor? İşte Akgün'ün söylediği gibi e, ayrıca şu da soruluyor. E, birden fazla kez mi açıyorsunuz aynı tesisi? Evet. Yani bunlar da olmadı Buna değil. Buna dair oluyor. duyumlar da var. Evet var. Evet. Neyse ama bu soruların hiçbirine yanıt alınabilmiş değil. Veysel Eroğlu'na da sorulmuş. Bu sorular ee, tam da bu o 99 sesin açın, açıldıktan sonra o ise e, aynı şekilde devam etti her gittiğimiz yere müjdeler götürüyoruz. <gülüyor> İşte Düzce'de <gülüyor> bir açılış yaparken bunu ifade ediyor ya 19 tane müjdeli haberle gelecektik 24'e çıkarttık gelinceye kadar 5 tane, tane daha eklenmiş durumda <gülüyor> ee, ilginç bir durum ee, ama Veysel Eroğlu'nun Düzce'de yaptığı açıklama aslında daha e, ilginç bir konuyu ortaya çıkartıyordu Düzce'de. Ee, aslında gölet açılışı yaptı Hı -hı. Neden gölet açılışı yaptığını ise e, Hı -hı. Hani bir kişinin kendini ifşa etmesi <gülüyor> olarak algılayabiliriz Çünkü şunu söylüyor Veysel Eroğlu Düzce'de yaptığı açılışı konuşma sırasında ee, İşte biz aslında diyor bu projeye baraj projesi olarak başlasaydık diyor Bunun yapımı için yani projenin baraj olarak hazırlandığında yedi yıl su ölçümü yapmak gerekiyordu. 2 yıl planlaması gerekiyordu. Bir yıl projesi derken bu iş on yıla alırdı. Ama gölet olunca benim bir tek imzamdan iş bitiyor. Çok güzel. <gülüyor> Çok evet. demokratik olmuş harika. Yani artık kendi kendine ifşa etmek vermeniz <gülüyor> buna diyoruz. <gülüyor> evet. evet zaten hatırlarsanız bunu ilk kez yapmıyor Eroğlu. Daha önceden de Antalya'da benzer bir açıklama yapmıştı. Kaş ilçesinde inşa edilen ikizce göleti konusunda, bunun temelden yüksekliği 41 buçuk metre olacaktı ve 30 metreyi geçince de baraj, 30 metreden küçükse gölet diyoruz bunu ama göletlerin işlemleri kolay tabi, ee, tek bir imza ile oluyormuş yine. Baraj olunca 10 yıl işe başlamak için zaman geçtiğinden bunu beklemeye tahammüllü olmadıklarını, o yüzden de İkizce'nin ismini gölet yaptıklarını bitince de ismini tekrar değiştirip. ...baraj yapacaklarının müjdesini zaten vermişti. Müjdeleri böyle oluyor. Evet Herhalde. aslında 30 metrenin üstü baraj dediğinde başka bir prosedür işletmesi gerekiyor. Evet. Yani gölet dediğinizde işte çevresel etki değerlendirme raporunu almanıza gerek yok. İşte bakan beyin imzasıyla geçerli Hı, olabilir. Tek bir imzayla. Evet ama bir baraj dediğinizde o barajın yapılması için kimi kriterleri yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Bunları dolanabilmek için bunları aşabilmek için yaptıkları e, bakan bey e, usulsüzlüğü açıklamaktan da hiçbir beis görmüyor. Yani Aynen. çok rahat bir biçimde bu açıklamayı da yapabiliyor. Evet bu zaten meclise de taşınmış bir konu. E, bu tabii bitmiyor daha çok e, açılışlar oluyor ve Veysel Eroğlu açılış açılış geziyor. Geçmiş hafta yine Orman ve Su İşleri Bakanı olarak kendisi. Avrupa Birliği'nin İPA programı kapsamında başlatılan e, Türkiye'deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin değerlendirilmesi adlı bir projenin toplantısına gitti. Orada da bir takım açıklamalar da bulundu. E, bu projeyle aslında amaçlanan şey içme suyu arıtma tesislerinin incelenmesi, Türkiye'nin içme suyunun da AB normlarına getirilmesi. Yani buradan şunu anlıyoruz, musluklarımızdan temiz su içebileceğiz. Evet, evet. Umarım. Yani bunun <gülüyor> için bir toplantı için yapılıyor yani bu projenin için. Olması gerekiyor. Evet. Bu konuşmada da Ankara'da yapılan bu açılış konuşmasında da e, şehirlerde en önemli sıkıntının şebeke kaybı olduğunu yani sulardaki kayıplardan bahsetmiş. Diyor ki yüzde %40'lara 50'lere kadar vardığını görüyoruz. Bu konuda biz bir yönetmelik hazırladık. Belediyeler nüfusa göre belli bir seviyeye indirmek mecburiyetinde suyun e, fiyatını. Belediye başkanlarına ...fesivali falan bırakın, sizin en büyük işiniz vatandaşa sağlıklı su temin etmek, şebeke yenilemek diyorum demiş. Hı hı. Ee, ama şunu da hatırlıyoruz, daha önceki açıklamalarında kendilerinin iktidara geldiğinden beri... ...daha e, önceleri var olan su kayıp miktarlarını aşağıya çekebilmek için. Çünkü %90'larda falan açıklamaları yapmışlardı, çok büyük gayret sarf ettiklerini ve... Büyük projeler, maliyetli bir projeler hayata geçirdiklerini, kayıp oranlarını Avrupa Birliği düzeni indirdiğinden bahsetmişti. Oysa geldiğimiz aşamada tekrar yüzde kırklar ve 50'lerden bahsediliyor. Evet hı hı. bu miktarların çok hızlı bir biçimde e, aşağıya inmesi gerekiyor. Çünkü bu miktarlar aynı zamanda baraj yapımının gerekçesi olarak da sunuluyor. E, kayıp demek barajdan e, hı hı. evimize kadar... Ee, suyun, suyun geldiği aşamada Hı -hı. Kaybolan miktar demek evet. Bunun e, yüzde Yarı yarıya yani. falan Hı -hı. çekilmesi Tabi Avrupa standartlarına en azından Şimdi Bakan Erol'un bu çizdiği güllük gizlianlık tabloya baktığımız zaman sanırsınız ki Türkiye'de hiç suyla ilgili sorun yok. Ama biz sadece son bir haftaya baktık ve büyük su projelerinden kente yaşanan su sorunlarına kadar pek çok meselenin Türkiye'nin gündemini meşgul ettiğini gördük. Şimdi önce bir Antalya'ya başlayalım. Burada AB yardım fonlarından sağlanan 7 milyon euro ile yapılan bir proje var. Manavgat Kanalizasyon ve İçme suyu Şebekesi yapım işi projesi. Burada mevcut kanalizasyon sisteminin 67 kilometresi ve 21 kilometrelik asbestli çimento su dağıtım şebekesi yenileniyor. Asbest biliyorsunuz insan sağlığına çok zararlı bir madde. Yenileme çalışmalarının bitirilmemesi mahalle sakinlerini çok zor durumda bırakmış. Çünkü 45 gündür insanlar çamurun suyun içinde debeleniyorlar. Hı. Evet. evet burada bir ara verelim çünkü evet. örneklerimize devam edeceğiz. Evet müzikle bir ara veriyoruz. Şimdi Riptal Youth'dan dinliyoruz. Rivers that run into a sea that is gone. Su hakkında bu hafta geçtiğimiz salı yapılan e, su erkanının, devlet erkanının e, yaptığı açılış törenleri, su tesislerinin açılış törenlerinde yapılan e, konuşmalarla başladık. O konuşmalarda çok büyük iddialar var. Çok pembe tablolar çiziliyor. Biz ise e, su, yani Türkiye'nin e, gerçek su karnesini aslında yansıtmaya çalışıyoruz bu programda. Antalya'dan bahsediyorduk son olarak. Melay, evet. hepimizin bildiği... İstanbullarında e, dikkat çektiği evet. Melen Çayı'na ilişkin bir haber gözümüze çarpmıştı geçen haftalardan. Hı hı. Melen Çayı'na 200 metre uzaklıkta e, katı atık bertaraf tesisi kurulmuş. Bu tesisin aslında yasa olarak kurulmasına imkan yok. Hı hı. E, çünkü su kirlilik kontrolü yönetmeliğine göre içme ve kullanma suyu, e, rezervuarının kenarındaki 300 metrelik kara alanının e, mutlaka koruma altına alınması gerekiyor ve bu hmm. alanda içme ve kullanma suyu projesine ait mecburi tesisler hariç hiçbir yapıya e, izin verilmemesi gerekiyor ancak e, işte söylendiği gibi melançayına 200 metre uzaklıkta katı atık bertaraf tesisi kurulmuş durumda bunun için Çet olumlu kararı bir şekilde e, alınarak tesis kurulmuş Hı hı. Ve çok büyük paralar harcanıyor yine 17 milyon, e, na mal oluyor. 25 Kasım 2014'te de törenle hizmete açılan bir tesisten bahsediyoruz. Hı hı. Açılmasıyla birlikte de bu tesise 11 tane belediye çöplerini dökmeye başlıyor. Evet çöplerini dökmeye başlayınca tesisin yakalındaki Esençam ve Hasanlar Köyleri Buradaki tüzel kişilikler temiz çevrede yaşam haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bu ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmışlar. Mahkeme önce davayı reddetmiş. Danıştay'ın bozma kararı üzerine de 6 Kasım'da aynı mahkeme ÇED olumlu kararında hukuki uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle bu tesisin... E, faaliyette bulunmasının iptaline karar vermiş Köylüler de mahkemenin kararına rağmen Tesisin kapatılmamasına Tepi gösteriyorlar hakikaten de öyle Tesis, tesis girişinde her gün Toplanıyorlar e, zaman zaman Çöp kamyonlarının geçiş yaptığı yolu Kapatıyorlar tesise çöp dökülmesini Önleyemiyorlar her şeye rağmen Mahkemenin hemen ardından tesisin kapısı Mühürlenmiş ama mühürle birlikte e, Kapıda sökülmüş ve Çöp dökülmeye devam ediliyor ve günde 300 ton çöp geliyormuş buraya. Evet, bu tesis hepimizi ilgilendiriyor yani İstanbulluları evet. özel olarak ilgilendiriyor başta da söylediğimiz gibi. Çünkü e, Melen e, yani bu tesisin atıkları e, atık sular Melen çayına akıyor. Melen de İstanbul'a içme suyu olarak e, geliyor 17 milyon insanın ya, sağlığını çok ciddi bir biçimde tehdit ediyor hem yöredeki hem işte söylediğimiz gibi İstanbul'un büyük nüfusunun evet. tehdit eder bir proje. Evet yine bir başka büyük proje Kuzey Kıbrıs Su Temini Projesi daha önceki programlarımıza birkaç kez ele aldık. Yıllardır bahsedilen bir projedir biliyorsunuz geçtiğimiz senenin sonlarına doğru sona gelindi projede Açılışı yapıldı yine evet. o da çok büyük şatafatlı bir açılış <gülüyor> Yine açılıştı. bir başka şatafatlı açılış. Dört yılda tamamlandı. Asrın projesi diye işte söyleniyor. Soru, su boru hattının açılışını AKP hükümeti 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde büyük bir kosta haline getirdi. Büyük bir e, gövde gösterisi haline getirdi. E, hatta bu 17 Ekim'de 2015'te Anamur ve Girne'de yani iki tarafında projenin iki ayrı törenle vanalar açıldı. Su akmaya başladı. 1.6 milyar TL'ye mal oldu. Ee, yine bunun açılışında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işte Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve daha pek çok devlet erkanı yer almıştır. Evet. Şimdi ama bu e, açılıştan sonra su e, bir türlü Kuzey Kıbrıs'taki halka ulaşamadı. Evet. E, bir kriz haline dönüşüyor bu su meselesi Türkiye'den e, işte Kuzey Kıbrıs'a gönderilen su meselesi bir kriz haline e, dönüşür halde e, çünkü e, bu meselede Türkiye diyor ki bu suyu e, biz Hı -hı. işleteceğiz. Ya da şöyle ifade edelim, bunu bir özel şirketin işletmesi gerekiyor. Ama bizim seçeceğimiz diyor. Bizim seçeceğimiz bir özel şirket işletse de iyi olur diyor. Hatta onun altyapısının da hazırlandığı söyleniyor. Bunun gerekçesini şöyle açıklıyor. İşte Kuzey Kıbrıs'taki belediyenin ekonomik yönden güçsüz, suyun dağıtım için yapılması gereken 411 kilometrelik dağıtım şebekesi için gerekli 600 milyonluk yatırım belediyelerce ...karşılanması mümkün değil. Bu yüzden siz bu suyun yönetimi kısmında yer almayın. Bu suyu özelleştirin diyor. Ama hmm. Kuzey Kıbrıs ise 28 tane belediyenin katılımıyla bir e, organizasyon gerçekleştiriyor. Beski e, adı altında belediye suyu ve kanalizasyon işletmesi e, şirketini kuruyor. Hayır biz bu su yönetimini... Hmm. Kendimiz yapabiliriz bir egemenlik meselesi halinde de e, ifade ediyor e, Kuzey Kıbr Kıbrıs kesimi. Evet şimdi bütün bunlar olurken e, Türkiye bir yaptırım aracı Hı -hı. olarak da şunu kullanmış. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti arasında 2012 ile 2015 arasındaki o 3 yıllık dönemi e, kapsayan imzalanmış bir protokol var. Adı Ekonomik Yardım Mali Protokolü. Bunun süresi 31 Aralık 2015'te doldu. Şimdi 2016-2018 dönemi için yeni bir mali protokol imzalanacaktı. Ama Türkiye diyor ki eğer siz bunu imzalamazsanız bizimle yapılan bu e, su temini projesini bizim dediğimiz olmazsa hani biz de bunu yenilemeyiz. Böyle bir koz kullanma durumu da var. Gerçekten ilişkiler gittikçe geriliyor. Evet <gülüyor> su yani, yani su, sudan çıkmış durumda mesele su evet. parasının ve karının kime kalacağı konusunda e, ciddi bir e, anlaşmazlık boyutlanıyor. Evet evet. Yine bir başka şu anda biraz havada olan ama olabilecek bir başka zihni pro, sinir proje daha var. Yine bir su transferi projesi fikri. Daha önceki programlarımızda yine ele almıştık. İran'ın Urmiye kentinde bulunan ve %90'ı kurumuş vaziyette olan Urmiye gölü var. Bunu yeniden canlandırılması için İran'da bir komisyon kurulmuş ve son günlerde bu komisyon çeşitli açıklamalarda bulunuyor ve diyorlar ki Van gölünden biz su çekebiliriz ve Urmiye Gölü'nü yeniden Canlandırabiliriz diye Bu tabi çok tehlikeli bir şey Gerçekten de biz her zaman Su hakkı kampanyası olarak Havzalar arasındaki su aktarımının çok Çok çok böyle Sadece afet durumunda insani kullanım için yapılabileceğini Her zaman söylüyoruz onun dışında Gerçekten Bir havzanın bir bütün olarak Değerlendirilmesi gerektiğini hep söylüyoruz Bu projelerin hepsi bu ilkeyi aslında yıkan projeler. Bunların hepsi evet. öyle fikirler. Yani bunlarda sınır yok. Ee, Aynen. Örneğin bir bölgeyi dersiniz ki işte sulu tarımı açacağım. Hiç su yoktur Hı -hı. o bölgede ya da yeterli miktarda su yoktur. Sulu tarımı karşılayacak nitelikte potansiyelde bir suyu yoktur. Hı -hı. Ama borularla taşımaya başlarsanız evet bir süre siz orada sulu tarım yaparsınız. Ee, i̇yi ürün alırsınız. Hı -hı. Ama iki havzayı birden Sonuçta öldürmüş olursunuz ee, ya da turizm için bu yapılabilir ki dünyada başka yerlerde de bu tür büyük projeler su aktarım projeleri yapılıyor havzalar arası ama Hı. sonuçları her seferinde çok e, olumsuz oluyor. Kesinlikle. Şimdi evet. e, Urmiye Gölü'ne su taşıma meselesinde e, itirazlar da gündeme gelmeye başladı. İşte Van 100. Yıl Üniversitesi'nden e, ilk açıklama yapıldı zannediyorsak. Evet. E, işte, bu gölün e, işte Urmiye Gölü'nün yüzde doksanı kurumuş durumda. Hani gölü canlandırmak için aktaracağınız su miktarı çok yüksek. Tabii. Bu, e, Van Gölü'nden çok daha büyük bir gölden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, ...bunu aktarmaya kalkarsanız Van Gölü'nü kurutmuş olacaksınız. Evet, yani aralarında zaten 147 kilometrelik bir mesafe var. Evet, o da maliyetli. başlı başına maliyetli ve diyor, pek çok şey olabilecek bir proje. Yani... Bir şeyi söylemek lazım herhalde, Urmiye Gölü'nün e, bu hale düşmesi aslında yıllardan beri uygulanan yanlış politikalardan Tabii. gölü... E, iki... Besleyen e, su varlıklarının önünü kesen e, yine orada da barajlar, barajlar söz konusu. Evet. E, yine Hı. gölü ikiye bölen koca bir yol var. E, bu. Evet. Bunlar olmasaydı hani bu duruma düşem düşünmeyecekti ama şimdi işte bir krizden faydalanın bir başka gülün de mahfına yol açabilecek nitelikte bir çözüm önerisi üretilmeye çalışılıyor. Yani zincirleme bir felaketin başı demek bu tip projelerin hepsi. Şimdi bunların hepsi büyük projeler ama küçük işlerde de ülkenin her yanında aslında su meselesi devam ediyor. İzmir'de bu şiddetli yağışlar, rüzgar lava yüzünden birkaç gündür şehirde yaşam felç olmuş durumda. Kanallar taşmış, cadde ve sokaklar suyla dolmuş. ...birçok araç yolda kalmış... ...işte ne bileyim su kanalına araçlar düşüyor... ...trafik kazası oluyor... ...yani gerçekten 21. yüzyıldayız... ...ama Akdeniz Havzası'nda yer almamız dolayısıyla... ...küresel iklim değişikliği... ...ülkemizi çok ciddi etkiliyor ama... ...yetkililer ne iklim değişikliğine yönelik... ...politikalar oluşturuyorlar ne de... ...onun etkilerini doğrudan etkilerini... ...engelleyecek tedbirler alıyorlar. Yani bunun Türkçesi de aslında şu... ...yağış miktarı değişecek... ...yağış rejimi değişecek diyoruz... hani Bundan kastedilen işte aylar boyunca yağacak miktarda sürede yağacak yağmurun çok kısa dönemlerde yağması. Bu durumda sizin daha önceki yıllara dayanarak inşa ettiğiniz kanalizasyonlar aslında hmm. işe yaramayacak. E, atıl kalacak, kapasiteleri yetmeyecek. Bunları yenilemeniz gerekir. Bu yatırımları yapıyor olmanız gerekir. Yapmadığınız süre içerisinde işte e, Akgün'ün de az önce söylediği üzere Antalya'dan İzmir'ine her hmm. yerde su baskınlarını Maruz kalacağız. Maruz kalacağız. Evet yani zaten her yağmurda seller sular basan bir ülkede yaşıyoruz. Soruyoruz yağmurların her sene yağacağı belli. Neden kapsamlı i̇şte ve engelleyeceği türlüler alınmıyor. Evet bu sorular devam ediyor ama programımızın sonuna geldik. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı.